Merhaba, ismim Itır Bağdadi. Bugün sizlere İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin radyo stüdyolarından bir merhaba demek istiyoruz. İlk defa üniversitemizde böyle bir feminist radyo yayını yapmanın da gururunu yaşıyoruz. Üniversitemizin farklı konularda hassasiyetleri var ve bu hassasiyetlerden dolayı da İzmir'in ikinci... Üniversite merkezi olan toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları merkezini İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2009 yılında kurduk. O tarihten itibaren kadın konularıyla ilgili toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili farklı farklı faaliyetler düzenleyerek hem farkındalığı arttırma hem de bu konuda sivil toplumla işbirliğine doğru gitme ve sosyal sorumluluk projelerini arttırma yolunda, akademik araştırmalar yapma yolunda bayağı bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bu da bir ilk bizim için. Bugün sizlere kadının sesi Programıyla bir merhaba diyoruz ve bugün ilk konuğum e, Sayın Engin Demir. Engin Hanım'ı ben e, tabi uzun yıllardır tanıyorum. Kendisi Kadın Hakları Koruma Derneği İzmir Şube Başkanı. E, kendisiyle hem sivil toplum ayağında olsun hem farklı akademik çalışmalarda karşı karşıya geliyoruz. Ve kendisini ilk programında konuk etmek istedim. Çünkü kadın adaylarla ilgili yapacağımız bu programda en iyi kendisinin çerçeveleyeceğini düşündüm. Kadın adaylar ne, pro ne problemler çekiyorlar? Hoş geldiniz Engin Hanım. Çok teşekkür ederim. Ee, burada bu programın ilk kez olarak yayınlanmasında ve benim ilk konuk olmamda çok büyük bir e, sevinçle karşıladım bu olayı e, ve çok onurlandım. Çok teşekkür ediyorum. Önce ekonomi üniversitemizi e, her zaman takdir ettiğim çalışmalarıyla Olur. öğündüğümüz bir üniversite İzmir için çok önemli bir kazanç. Ve sizin çalışmalarınızı da biliyorum daha önceden. E, çok da e, tabii onurlandım ilk konuk olmaktan. İnşallah bu çalışmalar her zaman başarılı olacaktır. ...ne zaman ne isterseniz yine her zaman konuşacağız. Valla geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi e, sizi biz Kadın Hakları Koruma Derneği İzmir Şube Başkanı olarak biliyoruz ama evet. aslında Engin Demir'in bayağı siyasetle ilgili bir geçmişi var. <gülüyor> İzmir'deki kadın hareketine çok katkıları var. Sağ İsterseniz ol. öncelikle şöyle başlayalım. Ol, Engin Demir kimdir? Bir tanıyalım. Evet teşekkür ediyorum. Evet ben İzmirliyim. İzmir doğumluyum. Ee, İzmir İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Ee, çok az bir devlet çalışmam oldu. Özel çalış oldu Ama 1985'ten beri de kadın çalışması yapıyorum. Bununla da bayağı bir övünüyorum. Evliyim. Ee, İnşaat Yüksek Mühendisi Güner Demir'in eşiyim aynı zamanda. İki de oğlum var. Şu anda iki gelinim ve iki de torunum var. Yani kadının her evresini geçirmiş bir kişi olarak karşınızdayım. Ee, kadın çalışmaları beni son derece e, ilgilendiriyor. İşte söylediğim gibi 85'te yaptım ve ben bu uğurda hakikaten mesleki çalışmamı her şeyi bıraktım. Ee, ama şunu gördüm ki e, sadece kadın çalışmalarıyla geldiğimiz yerde tüm sivil toplum örgütlerinde e, tüm yaptığımız çalışmalarda eğer siyasi iradeyle bağdaşamıyorsanız sizin çalışmalarınızı yasal boyutta hiçbir şekilde getiremiyorsunuz. Düşüncelerinizi taşıyamıyorsunuz. Ve bunu bana e, özellikle e, söyleyen Demokrat Merkez Parti başkanımız oldu Sayın Bedrettin Dalan'la kurduk bu partiyi o dönem içerisinde ben gene sivil toplumda çok ciddi çalışıyorum ve asla siyaset düşünmüyorum bizim ailede hiç siyasetçi yok biliyor musunuz öyle mi? erkek de yok yani evet trend sizinle başladı yani evet. çok <gülüyor> hakikaten öyle şöyle ki yani olması gereken bir aileden ben çok İzmirli eski bir ailedenim büyük babam İzmirli işte tarih kitaplarında ismi geçen öbür büyük babam öyle babam öyle anne öyle Aydın bağlantınız var Aydın bağlantısı <gülüyor> Aydın'da çok babama baya bir teklif geldi evet. e, ama bütün bunların içinde e, babam il seçim kurulu başkanlığı yaptı adalet komisyon başkanlığı yaptı oradan emekli oldu ama Katiyen politika düşünülmemiş bakın çok uzun sürelerde ilk kez bende başladı bizim ailede politika ile ilgilenmek ve e, o zamana kadar asla düşünmediğim bir şeyi e, e, Sayın Bedrettin Dalan bizim hem benim hem eşimin arkadaşı annemin öğrencisi dedi ki ne yaptın bugüne kadar dedi bu kadar kadın çalışması yapıyorsun ama hangisini yasal boyuta çekebildin? Bir dön bak dedi. Doğru söylemiş. Hakikaten o bir böyle bir çimşek eee atıranım çaktı bende. Bunca çalışmamızı o dönemde çok sıkıntılarımız vardı biliyorsunuz. Evet. Sizde yani kadına yönelik yasalarda çok ciddi ayrımcılıklar vardı. Çok ciddi kadın bakış açısında çok ciddi derin uçurumlar vardı. İkinci sınıf vatandaştı kadın. Ha, yani o dönemleri bir düşünün. O zaman bunu ancak sen siyasetin içinde olursan bunları yapabilirsin. Sadece sen değil kadın olarak siyasetin içinde olursanız olabilir dedi. Doğru söylüyordu. Ee, ve Türkiye kurucusu oldum ben. Hani belki biraz üstten mi başladım siyasete? Onun sıkıntısı mı var? <gülüyor> ama bir şey dikkatimi çekti. Aslında siz diyorsunuz ki ailede tecrübe yoktu. Evet. Ailenizden ama yine de siyasetin içinde olan ya da onları tanıyan ve belirli İzmir'in nüfuslu ailelerinin bir araya geldiği ortamlarda bulunduğunuz bir <gülüyor> yer var. Aynen, Bu çok öyle, önemli. Evet. çünkü. Evet. Türkiye siyasetinde ben biraz şunu görüyorum evet. Hep bu tür şeylerin içinden gelen Kadınların şansı daha yüksek oluyor Ama daha böyle ev hanımı olsun Daha az şeylerden gelen Bir sıkıntımız oluyor kadınlarda değil mi? Evet doğrudur Onu da çok ciddi bir biçimde konuşmamız gerekiyor Onu telafi etmek için çünkü sivil toplum çalışıyor da O yüzden sizin de sivil toplum çalışmalarınızı e, Oradan e, bağlayacağım Gayet tabii yani çok önemli söylediğiniz şey biz özellikle kadınların önce sivil toplum örgütlerinde kadın derneklerde çalışmasını evet. söyleriz. Çünkü oralarda bir altyapı oluşuyor. Bakın hiçbir altyapısı olmadan da ben siyasete girdim derseniz Olmadı. kadın açısından da olmuyor. Yani e, siyasi partilerin kabul açısından da olmuyor kadın açısından da sıkıntılar doğuyor. Ve o bakımdan ben herhalde zaman içinde konuşuyoruz ama siyasi partilerin e, kadın kollarının da olması gerektiğini düşünüyorum. Ben birebir bu işin içinde olduğum için ve kadınların nasıl siyaset yapmaları gerektiği, o siyaset havasının nasıl olduğu, erkeklerle nasıl bir disiplin içinde çalışmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olmadıkları zaman çok sıkıntı çekiyor kadınlar. O, kadın o bakımdan. Kadın kollarında şöyle bir soru var sadece. Evet. Kadın kollarında çalışan kaç kadın aday olabiliyor Evet, onu zamanla onu konuşalım isterseniz. Yani şöyle, ben Demokrat Merkez Parti'ye başladığım dönemde çok ciddi bir şekilde kadına yönelik bir pozitif ayrımcılık vardı. Biz Türkiye kurucusu olarak hemen hemen yüzde elli kadar kadındık. Hı -hı. Bu bir Türkiye'de siyasi partilerde görülmemiş bir onaydı bu, evet. kadın ağırlıklı bir siyasi parti olması. Artı biz burada siyaset tamam bir sivil toplum örgütü ben talebe derneği başkanlığıyla başladım bu hı hı. işte bizde aile geleneği sivil toplumlarda çalışmak ama siyaset dediğim gibi bana yabancı bir yerde yabancı hı hı. söylemleri biliyorsunuz konuları biliyorsunuz ama bu yeterli değil hı hı. Yani içinde olmak meselesi e, bu bakımdan bizim orada olan arkadaşlarımızın da çoğu pek çoğu e, siyasetin dışından gelen öğretim görevlileriydi büyük elçilerdi eee Onlarla birlikte bir siyaset okulu açıldı bizde ve biz ciddi bir şekilde üniversiteden gelen hocalarla e, öncelikle e, siyaset bilimi öğrendik. Hangi yıl demiştiniz buna? 80'li yılların ortası. Tabii tabii tabii. Seksen bir dakika yedi, seksen 90'da evet. İzmir'de parti. siyaset okulu açıldı. Bir İzmir'de de değil, ona Antalya'da açtık. Bütün Antalya, Demokrat tamam. Merkez Parti'ye dahil olan e, kurucuların tamamı katıldı. Ondan sonra da e, teşkilatta kurulduktan sonra teşkilatlarda bizler bu dersleri verdik. Yani eğitici, eğitim verenlerin eğitilmesi de yapıldı aynı zamanda. O çok zamanda. önemliydi. Evet. E, mesela bir tınaz çalışmak bence Hı. ayrıcalıktı yani onun tecrübelerini almak. İşte bir Rahmi Gümrükçioğlu'yla e, büyük elçi çalışmak, sür ünvanını almış bir kişi o. Hı. Onunla çalışmak çok önemliydi. Yani biz temelden öğrenerek bir takım şeylere girdik. Ve nasıl e, mesela merkez bir partinin e, tüzüğü nasıl hazırlanır? Hı. Merkez bir partinin programı nasıl hazırlanır? Bütün dışarıdan getirttik merkez partileri. Bu Türkiye'ye ne kadar uyar? Peki İzmir'deki kadın hareketi ne durumdaydı bu sıralarda? Çok daha ileride değildi. Evet ben konsey başkanıydım o zaman. Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nin başkanıydım. Bizim uluslararası biliyorsunuz o. Ama çok da fazla değildi. Zaten siyasette kadınların talebi de o dönemde hemen hemen hiç yok gibi bir şeydi. Yani siyaset hep bizim dışımızda kalsın gibi bir düşünce var. Çünkü İzmir çok eleştiriliyor biliyorsunuz. Kadın hareketinde geç başladı. Kadın hareketinde çok aktif değil diye ben çok inanmıyorum ona. Aslında Yok, çok Yok evet ben de aktif. çok inanmışsınız biliyorsunuz. Evet. Olan <gülüyor> ve siz onlardan birisiniz. O yüzden bugün size özellikle <gülüyor> davet ettim şey ama İzmir'in durumu neydi ve nereden nereye geldi? Neler hemen, yaptınız? Hemen onu söyleyeyim. Şimdi bakın Demokrat Merkez Parti o dönem için, şu anda kapandığı için çok rahat konuşuyorum. Evet. Yani hı hı. bir Demokrat Merkez Parti Doğru Yol Partisi ile birleşti üç yıl sonra. Ama ben hiçbir şekilde birleşmesinden yana değildim. Ve ayrıldım siyasi çalışmaların. Bir süre noktaladım. Sonra diğer çalışmalara başladım. Evet kadınlar siyasetle ilgili değillerdi. Çünkü kendilerini rahat hissetmiyorlardı bu ortam. Ama biz de çok kadın vardı. Çünkü amacımız doğrultusunda merkez bir parti olduğumuz için kadınlar kendilerini rahat hissettiler ve önemsendiklerini gördüler. Bu birincisi. İkincisi biz kadın hareketinden gelen arkadaşlarımız benim dışında da vardı. Onlarla erkek arkadaşlarımızın eşlerini partilere mutlaka partimize üye yapması konusunda ısrarlı davrandık. ...hatta ben çok enteresan bir şeydir... Ee, e, ...Eskişehir'e e, teşkilat daha kurulmamış... ...kurulma aşamasında... ...ben de genel başkan yardımcısıyım... ...Ankara'dan Eskişehir'e gittim... ...çok soğuk bir kış günü... Ee, ...beni alacaklar teşkilattan... Ee, ...indim garaja... Ee, ...çok da soğuk... ...bekliyorum hiç gelen giden yok... ...baktım ki karşıda böyle... E, ...siyah elbiseler giymiş... ...beş tane bey bekliyor... Tahmin ettim bunlar beni bekliyorlar ama ben olduğumun farkında değiller. <gülüyor> evet enteresandır. E, ben gittim yanlarına. E, Siz kimi bekliyorsunuz dedim. Önce şaşırdılar sabahın beşinde bir kadın bir soru soruyor. Yani kimi Eskişehir'de. Biz Engin Demir'i bekliyoruz dediler. E, Engin Demir benim dedim. Yo olamaz dediler. Neden olamaz? E, benim ismim Engin hem erkek evet. hem kadın ya. Işte Genel başkan yardımcısı, Türkiye kurucusu ve teşkilat kurmaya geliyor. E, biz sizi erkek zannettik. <gülüyor> Bu çok enteresandır, siyasette de önemli bir noktadır. Biz sizi erkek zannettik, onun için erkek bekliyorduk dediler. Güldük, e, bakın yani hep erkek beklentisi. O konumda olan bir insanın erkek olması gerekiyor. Tabii bizim bir Hülya hocamız vardı, üniversitemizde yeni emekli oldu kendisi. E, o diyor ki dekanken e, Celal Bayar Üniversitesi'nde bir yere toplantıya gitmiş ve e, onu karşılayan ekip, Erkek bekliyormuş, her Hülya tütek diye. Aramışlar. Allah. Demiş ki <gülüyor> ben her değilim yani ben kadınım ve dekanlık yapıyorum. Almanya'da bile 1980'li yıllarda 90'lı yıllarda böyle bir beklenti var. vardı. İşte kadınların siyasette olmamasını en güzel bana göre tarifi evet. budur. Çünkü erkeklerin düşüncesi siyaseti erkekler yapar. Kadınlara da bir şekilde bu bastırılmış olarak e, her zaman ifade edilmiş ve kadın kabul etmiş bunu. Erkek kişidir, beni ilgilendirmez. Erkek kişidir diye bu manada e, kurduğumuz siyasi partinin düşüncesi ve e, görüşleri feminist bir bakış açısı olduğu için zaten ben oradaydım. Ha gittim Eskişehir'de teşkilatın hepsi erkek. Bakın hiçbir tek tür İzmir e, e, hani Eskişehir hani e, bayağı e, modern bir şehir ama kadın yok onların içerisinde. Bir tek ben kadınım. Düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir soru sorayım ama şimdi özel hayatlarını hep kadınlar bahane gösterir. Eşim şöyle yapar. Hı. Sizin eşiniz e, bayağı destek oldu bu süreçte. Evet. Alabilirim. Bu çok önemli bir nokta tabi. Ee, 1980'ler Türkiye'sinde. A, evet çok önemli bir nokta. Evet on, onda haklısınız. O, o, o çok ciddi bir destektir. E, i̇şte biz kadınlar da eşlerimizi seçerken biraz da kendi bakış açımıza göre seçmemiz <gülüyor> evet, lazım. Kesinlikle. Yani tamam onlar da bizi seçecek ama biz de seçeceğiz. O, o çok önemli. Yani ilerki davranış biçimlerimizi de hesaba katmamız gerekiyor. Tabii ki çok destekli. Bu kadar yere tek başına gidip geliyordum ben. Yani bu ciddi de bir e, maliyet getiriyordu. Bir siyasi parti tabii. kurmak o kadar bir Kolay bir şey değil. O dönem içinde Hı. ben çalışmıyordum. Kendi şirketimizde çalışıyordum daha doğrusu. E, ve de e, bunları tabii ki eşim karşıladı. Ama o toplantıda ben dedim ki bu böyle olmaz. Yani bir kadının gelmesinden e, nasıl etki yaptığını anlatmak üzere onu söylüyorum Hı. size. E, Eşleriniz bir defa buraya. Mutlaka bu partinin kuruluşundan dolayı şu anda teşkilat kuruyoruz. Bize dahil olacaklar. Kayıt yaptıracaklar. Ve mutlaka Eskişehir Teşkilatı'nı kurarken e, açılışlarına ben geleceğim ama bunun yüzde elli kadın olması konusunda ısrarlıyız genel düşüncemiz bu dedim yani bir kadın olarak bir erkek gelse de bunu söylemeyecekti bakın Evet. Bir kadın bakış açısıydı. Hakikaten Eskişehir e, Kurulduğu zaman e, Benim çok yoğun genel merkezde işim vardı e, Doğan Can Bey dedi ki valla başkan ne yapmışsan Yapmışsın onlar seni istiyorlar Engin Hanım gelmesi Açmayacağız dediler diyorlar <gülüyor> şaka tabii Bir tarafa ben de onlara söz vermiştim Hiç üşenmedim gittim ki Hakikaten e, Teşkilatın çok e, Kadın adayı, kadın e, üyesi Olmuş ve de yönetime de yüzde Kadın almışlar peki şunu söyleyebilir mi o zaman kadın başa geldiği zaman en azından farklı kademelerdeki kadın sayısını da arttırıyor ister istemez. aynen. Yani... aynen. Bu, çok, çok, bu yüzden çok, çok önemli ben de bilhassa bunu anlattım yani evet. e, çünkü neden bakın e, kadınlar huzursuz oluyorlar yani hepsi ne, tabii her, her kadını söylemek istemiyorum hı hı. ama eşi partide çalışan e, kendisi evde oturan kadınlar hiç parti çalışmasını görmemişler eşleri orada ne yapıyor başka hanımlarla mı ilgileniyor başka neler oluyor bir defa merak ediyorlar bir ikincisi bu ortamın dışında kaldıkları için rahatsız oluyorlar evet. iki e, eşitlik konusu bilgi sahibi olan da var olmayan da var bu konuda ben şunu her zaman söylemişim siz erkek arkadaşlar rahat etmek istiyorsanız eşlerinizi de buraya davet ediniz ve de sizinle bizlerin nasıl çalıştığını onlar da görsün bunun çok faydası oldu Itır İnanın inanın oldu. Peki partinin başarısı ne oldu sonra şimdi kadın genelde şöyle bir şey vardır evet. ben adaylık dönemlerinde hep bakıyorum seçim döneminde. Kadın aday sayısı çok olan partiler genelde seçilmeyi çok beklemeyen partiler oluyor farkındaysanız. Birkaç tane örnek var ismini söylemiyorum. Biliyorum biliyorum, biliyorum, evet. biliyorum anlıyorum anlıyorum evet tamam. Şimdi partinin başarısı ne oldu? Yani e, kadın sayısından dolayı değil tabii ki ama hayır, sizler baya çalışmışsınız anladığım evet, kadarıyla. Evet, evet. Sonra orada bulunan kadınlara ne oldu bir de? Evet söyleyeyim hemen. Şimdi e, maalesef dediğim gibi üç sene sonra parti doğru yolla birleşti. Evet. Biz ilk beşte olan başkanla birlikte çalışan kişileriz. Çok samimi söylüyorum ki bunu her zaman her yerde söylüyorum. Benim bu konuda bilgim olmadı. Üç kişi arasında daha çok bu özel bilgiler paylaşıldı. Hala bu partinin kapanmış olmasından çok rahatsızım ben. Çok rahatsızım çünkü merkezde bir partiydi, laik ve demokratik cumhuriyeti yürütecek bir partiydi, programı fevkalade e, bize cevap verebilecek kadınlara ve e, çağdaş insanlara cevap verebilecek bir partiydi. Maalesef, maalesef parti birleşti. Birleştiği partiyle alakası yok. Ben gitmem dedim, gitmedim. Neden birleştiği konusunda bakın inanın ki şu anda da bildiğim yok. Bence devam etmeliydi. Devam etseydi şu gün şu parti çok ciddi yerde olurdu diye düşünüyorum ben. O zaman şunu da söylemek lazım ama siyasi partilerde alınan kararlar çok kapalı ve küçük bir grup Aynen. arasında alınıyor Aynen. ve altta çalışanlara ben de söylemek istedim. Evet çok ben da haber mi? verilmiyor. Yani siyasi partilerle ilgili de bazı sıkıntılar var. Aynen. Her Aynen. parti var, için geçerli var, bu var var. var evet. Var. Ha kadın e, evet çünkü egemen olan erkek bakış açısı maalesef şu anda siyasetimizde Hı. de yani ne derseniz deyin. O zamandan bu zaman bunca zaman geçti. Ama tüm siyasi partileri ...incelediğimizde... ...seçilen milletvekillerini... ...şöyle tek tek incelediğinizde... ...arada... ...kadın bakış açısını... ...ciddi bir biçimde... ...yansıtan meclise... ...çok az kadın evet. milletvekili var... ...şu anda da öyle... Hay, ...çünkü siyaset son... ...erkeklerin kaldığı... ...egemen bir... ...konum haline geldi... ...son kalelerini bırakmak istemiyor... ...erkekler... <Gülüyor> Ben böyle söylüyorum. Evet. Son kale ve asla bir kadına bırakmak istemiyorlar. Onlar da farkında bazı kadınların kendileri kadar bilgi sahibi olduğunu ve siyaseti çok iyi başardıklarını farkındalar ama rahatsız oluyorlar. E, rakamlara şimdi bir bakarsanız, e, şey evet. farklılıklarına bakarsanız kadınlar şu anda mecliste bulunan erkeklerden daha eğitimli. Yani milletvekili Doğru. kadınlar daha eğitimli Doğru. Aynen e, öyle. ve baktığınızda Doğru. sahip olmuş oldukları işte mesleki eğitim olsun başka şeylerde erkeklerden çok daha üstünler. Bu da bize şöyle bir sıkıntı getiriyor. Seçilen kadınların erkeklerden daha da başarılı olması gerekiyor. O da rahatsız ediyor ama Yani ama şöyle bir durum var Her kadın o durumda olmadığı için kendi içinde kadınlar En başarılı kadınlar birbirleriyle de yarışmak durumunda kalıyorlar Çok doğru bir tespit onu da sizinle konuşalım Şu aşamada da konuşmamız gerekiyor ee, Bu disiplini biz kadınlara verememişiz evet. Yani e, öyle şeyler var ki siz benim ne kadar küçüğümsünüz hı hı. Öyle olduğu halde ben kabul ediyorum ki Şu şu şu konularda Itır Bağdadi benden iyidir ve ben sizden fikir alıyorum biliyorsunuz yani her zaman çalışmalarımızda hı hı. da bu oluyor. Evet. Şimdi o konuma gelen ve o yarışa giren kadın öyle bir havaya giriyor ki her şeyi ben bilirim ve aman bir kadın bana rakip olmasın. Kadınlar rakip değil, erkekler rakip. Bunu anlamaları lazım. Ve kadınların birbirlerine destek olmaları gerekiyor. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bakın ben bir milletvekili adaylığı tecrübesini geçirdiğim için bunu rahatlıkla söylüyorum. Biz birbirimize rakip olmama, bu, bu, bunun kadınlar tarafından çok iyi bilinmesi. Bilinmesi yetmiyor. Hazmedilmesi ve Orada gösterilmesi gerekiyor. benim şöyle bir yorumum gerekiyor. var ama bence kadınlar... ...bu sistemin içinde o kadar küçük bir Hasla, alan veriliyor aynen. ki... ...o alanın içinde birbirine rakipler... ...halbuki erkeklere aynen. daha büyük bir alan verildiği Hasla için... Küçük. evet, ya bizim pastamız iyice küçük. Yani diyorlar ki aslında biz bu partiden kadın adaylara yer vereceksek... ...yüzde şu kadar vereceğiz. Bütün kadınlar kendi aralarında o küçük parça için yarışırlarken... ...erkekler daha büyük bir parça için... E, ...çok daha rahat bir şekilde işin içine çok girebiliyorlar. Çok haklısınız ve o zaman da... E, ...o küçük parça için birbirlerine çok ciddi rakip oldukları Rakip oluyorlar tabii ki. Halbuki düşünlerse bu dönemde sizi çıkaralım öbür dönemde Hı. sıra ona gelsin ve birbirlerini desteklemenin yollarına evet. bakmaları lazım ee, ben burada bir e, önemli e, Hintli kadın hukukçumuz var e, o diyor ki e, çok beğendiğim bir şey bu e, Ella Bird diye bir evet. hukukçumuz e, şöyle diyor e, biz e, parlamentodaki e, payımızın büyüklüğünü değil o pasta yapılırken onun tadını ve şeklini tayin etmek istiyoruz. O çok güzelmiş evet. Yani ben bunu her zaman söylediğim bir şey bu. Hı -hı. Bakın hakikaten öyle. Bunu anlatmamız lazım kadınlara bunun için söylüyorum. Yani ne kadar çok olursanız olun. Siz eğer o pasta yapılırken onun tayinini ve e, şeklini tayin edemiyorsanız. Hı -hı. O zaman bir artınız olmuyor hiç kimse olmuyor sizin kendinize de olmuyor. E, görevli olduğunuz e, Toplumsal Konularda da olmuyor Bunu anlatmamız gerekiyor kadınlara Peki bu seçimde pasta mı yiyeceğiz pastırma mı yiyeceğiz Bunu ah, merak ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Yani Çünkü bu seçimlerdeki kadın adaylara ben bakıyorum Şimdi e, Nasıl gidecek sizce yani önümüzdeki İzmir bazında konuşabiliriz isterseniz e, tabii, e, tabii Türkiye çapında da konuş şöyle konuşalım. Evet, Yani tamam e, İzmir bazında Şimdi çok fazla kadın aday oldu şu anda ön seçim yapıyor bazı partiler bu olumlu bir şey mi olumsuz bir şey mi sizce kadın için olumsuz bir şey çünkü neden kadınların maddi imkanları da sınırlı olduğu evet. için tanıtım konusunda gerideler bu birincisi ikincisi öyle isimler geliyor ki hiçbir siyasi partide çalışmamış şöyle çalışmamış yani bir üye olarak çalışmış olabilir ama Politika üretmek adına herhangi bir düşüncesi, herhangi bir çalışması olmamış. Hiçbir e, e, sosyal çalışma yapmamış kadınlar. Bir konuda iddialı olmaları lazım. Siz önce kendinize eğer adaysanız sormanız lazım. Ben neden adayım? Mesela benim bir düşüncem vardı ben aday olduğumda. Şunun, şunun, şunun için. ...adayım diyordum evet. kadınlara... ...ben kadınlar için çalıştığım için... ...kadın bakın... E, ...mesleğim adına bir iddiam yoktu benim... ...ben diyordum ki yani kadınların sosyal hayatı için... ...kadınların o zaman e, çok ciddi ayrımcılıklar vardı... ...yasalarda bunların Hı -hı. kaldırılması için... E, ...kadının ekonomik e, olarak özgürlüğü için... ...ve kadın iladesinin e, mecliste... E, ...temsil edilmesi için Hı -hı. varım diyordum... ...ama hiçbir kadın neden oraya gitmek istediğini... ...detaylı bir şekilde e, yapamıyor... Yapmak istemiyor veya veya kendine dönmek istemiyor. Bu da önemli buluyorum ben. Şimdi bizde çok fazla kadınlar bunların hiç tecrübesi olmayan kadınlar evet. var. Hiçbir sosyal çalışma yapmamış kadınlar var. Türkiye'nin gündemini bilmeyen kadınlar var. Bunlar kadın da kelimesini kullanmaktan çekinen kadın var. Bakın o en kötüsü. Ay, onu yapmayın artık. O en kötüsü evet. yani, yani. Ve var. Yani Ve pek var. çok partide. Evet. E bunu siz görüyoruz. bakmayın milletvekili olan, bakan olanlarımız var bizim öyle ee, biliyorsunuz. Yani Tabii. kadın kelimesini kullanmaktan çekinmeyen inşallah milletvekillerimiz i̇nşallah olur olacağım. bundan sonraki Ama seçimde. Ama bir devre diye düşünüyorum ben. Ee, çok şanslı olduklarını düşünmüyorum. Çünkü şu anda siyasi partilerin genel merkezlerinin çok da düşünce yapısında değişiklik olmadığı Evet. Yani bizim dönemimizde neyse ma maalesef aynı şekilde e, aday olduğumuz dönemde neyse şimdi yine öyle gidiyor. Peki sizin yaşadığınız tecrübe nasıldı? Yani aday adayıydınız ama sonra aday da oldunuz. Aday olduk, tabii. Hem de e, bilinen parti evet. Tabii, tabii, Ve tabii. seçilme ihtimaliniz de vardı aslında o dönemde ama Çok e Var mıydı ha onu konuşmamız lazım evet. çünkü benim 99'da ben ee, Anavatan Partisinden aday oldum e, Demokrat Merkez Partit ayrıldıktan sonra ben siyaset bitti diye düşünmüştüm ama benim Genel Başkan Mesut Bey çağırdı ısrarlı Hı -hı. bir şekilde mülakat yaptıktan sonra ismen istedi Hı -hı. E, ve de girmem konusunda çok ısrarlı davrandı ve söyleyişi de bana çok yakın geldi hani sizin bu e, tecrübelerinizi sosyal çalışmalarınızı siyaset üzerinden götürmemi istediğin Evet. Söyledi Ve bu benim bana yakın bir söylemdi Ben zaten hep söylediğim gibi Yani nitelik mi nicelik mi evet. Nitelik de lazım çok önemli Ha nicelik de lazım o başka bir şey Yani kararları Geçirebilmemiz için Aynen. E, nicelik lazım ama nitelikli kadınlar olması lazım hep söylediğimiz bu. E, o dönemden sonra ilk işte e, girilen seçimde e, şöyle benim beşinci sıraya gelmem de mesela e, hani deneyim dediğiniz için söylüyorum. Evet. Birinci sınıfta bir bakanımız vardı. E tabii her zaman bakan bizde belli bakan. ikinci sırada olan bakanımız daha önce bakanlık yapmış olan Manisa Teşkilatı ile ters düştü ve İzmir'e verilmesi gerekti. Hmm. Bakın iki e, üçüncü de bu enteresan bunu anlatmak isterim, isim vermeyeyim ben size. Üçüncü sırada olan milletvekilimiz, biz milletvekili adayı olmaya, aday adayı olmaya karar verdiğimde prensip olarak e, biz ile söyleriz. İl, zaten e, ben e, il yönetimindeydim o dönemde. E, milletvekillerimizin olduğu bir toplantıda açık açık ben aday adayı olacağım bu dönem dedim. Bir erkek milletvekili adayım o anda da idi Dedi ki çok haklısınız sizi kadınlar seviyor siz de bu konuda iyisiniz aynen böyle. Olabilecek niteliktesiniz ve de seçilme şansınız var ama ben sizi asla benim önüme getirmem dedi. Bakın asla getirmem bakın Tabii siz bilirsiniz yani o, ben söyleyeceğim bir şey yok bu ve getirmedi. Kaç üçüncü milletvekili sırada. çıkardı o yıl ana? Söyleyeceğimse 3 Üç, üçüncü sırada oldu. Evet. Şimdi dördüncü sırada bir dekan çıkardı, şey, rektör çıkardı. Evet. Şimdi bakın ben sade vatandaş olarak evet. ilk defa listeye giren bir kadın olarak beşinci sıradaydım. Ve ben beşinci sırada o dönem içinde o siyasi partiden seçilemeyeceğimi biliyordum. Ve şunu da size söyleyeyim biz kadınların çok ciddi prensipleri var çok ciddi Hı. prensipleri var. o dönem içinde seçilecek bir partiden gene sosyal demokrat bir partiden ben sosyal demokratım her zaman için e, bana çok ciddi bir teklif getirdi e, ve hala söyler e, şu anda birlikte çalıştığımız e, çok sevdiğim bir insan e, o milletvekili oldu abla gel. İkinci sıraya koyacağız kadın olarak partimizin İzmir'den ihtiyacı var ikinci sırada mutlaka seçileceğim ama ben söz vermişim biz beşinci sırada ben seçilemeyeceğimi bildiğim halde beşinci sırada kaldım ve üç seçildi ha dört olsam ben zorlar çıkartırdım diyorum bakın hani hiç bu etmek istemem ama dörtte eğer ben e, olsaydım birde de kadın var e, dörtte de kadın var biz dördüncüyü çıkarırdık. Evet. Ama ben beşteydim dörtte çıkmadı dörtte olan rektörümüzün eşinin söylediği bir şey bakın eşinin söylediği bir şey rektörümüzün dedi ki eğer sen seçilir dördüncü sırada gider de Engin seçilemezse bu büyük bir haksızlık olur dedi <gülüyor> bakın kadın dayanışması bu işte hala görüşüyorum ben çıkmadı evet ama e, şunu merak ediyorum şimdi 99'da aday oldunuz hı hı. genelde kadınlar için ilk adaylık süreci bir tecrübedir ve ondan evet. sonra da başka seçimlerde daha tecrübeli bir şekilde başlarlar sonra neden Engin Demir'i milletvekili olarak görmedik <gülüyor> bu çok soru geliyor bana ama evet. <gülüyor> bu Bunu... soru bana çok geliyor ee, Otur Hanım herhalde e, e, uygun görmediler e, şöyle ki e, ondan sonra ben e, Anavatan partisinde bir de bir biz kadınlar bir takım e, prensipleri olan insanlarız. Mesela filan gelirse o partiyi iyice sağa kaydırdı. E, ben o partide genel başkan olan o, o kişinin altında çalışmam dedim. Benim ayrılma nedenim buydu o partiden. Çünkü çok sağa kaymış. Kaydırmak üzere ve öyleydi. O genel başkan olunca ismini gerekmiyor. Siz kendinize uygun görmediniz partiyi evet, yani Ben artık. ayrıldım evet. ve yok oldum. Ondan sonra CHP'den teklifler gelmeye başladı bana ve ben gelmeden Engin Demirci CHP'ye geçiyor. Engin Demirci CHP'ye geçiyor. Ha, şu anda aday olmadığım için çok rahatım evet. ben konuşurken dendi. Geçtim ee, ve oradan aday adayı oldum. Evet. Aday adayı oldum. Yıl? Aa, kaç? 2009. Hı hı. 2009. Yani 10 2007 yıl... pardon 2007 evet 2007. Yani 8 yıl arayla iki evet. ayrı partiden bir deneyiminiz evet. var. Peki evet. o deneyim nasıl oldu? Hayır o deneyimde. E... Orada size destek de vardı hatta e, kadın kuruluşlarından tabii, onu hatırlıyorum. Tabii tabii e, kadın kuruluşlarından destek İzmir'den destek vardı. İşte Demirley'de yine e, siyasette gibi böyle evet. basından çok destek vardı. Çok destek vardı ama partiden genel merkezden bir destek yoktu. Biz buradaki çevremizle ve yaptığımız çalışmaları referans gösterdik. Hı hı. Ama o referansları değerlendirecek olan e, parti merkezindeki kişilerin bakış açıları. Öyle bir kişiyle karşılaştım ki ben hiç bunları önemsemeyen benim bütün yaptığım 30 yıllık sosyal çalışmam ve siyasi çalışmalarımı bir noktada silen bir şekilde küçümseyen bir tavırla ben o gün anladım zaten ben olamayacağım listeye giremem diye. Bu bir değerlendirme meselesi evet. yani siz istediğiniz gibi olun sizin etrafınız sizi değerlendirsin ee, siz bu ülkeye emek verin babanız versin dedeniz versin işte onlar e, efendim her manada işte e, istiklal madalyası sahipleri şunlar bunlar hiç bunlar önemli olmuyor siyasette genel merkezdeki görüş evet. çok önemli her parti için bu geçerli ha, evet evet ha şimdi bana niye olmuyorsun ben nokta koydum yani bu görüş açısının değiştiğini zannetmiyorum bir de şöyle bir şey düşünüyorum ee, kadınlar için her zaman böyle siyasete girmekle ilgili konuşurlar genel siyaset genel seçimlere girmek için ama bence hem yerel siyasette de kadınlara ihtiyaç var baş sivil toplum örgütte çok. inanılmaz ihtiyaç var yani sivil Aynen. toplum örgütlerinde sivil toplum kuruluşlarında kadınların bir şey yapması projeler yapması ki siz onu yapıyorsunuz oradan zaten çok. tanışıklığımız <gülüyor> evet, özellikle çok. Ee, yani kadınların çok. aslında siyaseti Mikro düzeyde siyaset diyorum ben. Her yerde siyaset Aynen. yapıyoruz Aynen. zaten. Aynen tabii, tabii tabii. Kadın politikaları hani ben siyasetin dışındayım diyorum ama çok ciddi bir kadın politikaları yürütüyorum yani öyle evet. şey olur mu? Tabii. Ee, peki bir kadının aday olması için şimdi ben pek çok kadınla görüştüğümde maddi sıkıntılardan bahsediyorlar adaylık evet. sürecinde. Evet. Şu anda bir kadın aday olmak istediğinde sizce bütçesi ne olur? ...valla ben çok büyük paralar harcamadım... Ee, ...gerekmedi de... ...çünkü tanınıyordum... Evet. ...işte biliyorsunuz medyadaki çalışmalarım Hı -hı. var... ...yüzüm tanınıyor falan... ...ama bir siyasi parti için... Ee, bunlar çok da önemli olmadığını gördüm be ve ona şaşırdı kadınlar zaten şimdi pek çok kadın e, diyor ki siz olmadıktan sonra biz nasıl oluruz hı hı. diyorlar yani benim tan yüzüm tanınıyor işte yaptığım çalışmalar ortada İzmirliyim bir defa evet. bilmem kaç nesim falan, falan şimdi bütün bunlar için tanınmamış bir kadının özellikle e, çok ciddi bir şekilde bir bütçe ayrılması gerekiyor kendine valla işte 50 bin binler, lira, 100 binlerden bahsediliyor. E bir kadın için çok zor tabii bu. Evet. Ya eşinin destek vermesi veya kendisi bir iş kadını olarak bu kapitale sahip olması gerekiyor. Şimdi bunun altını, Neden bu bunu soruyu evet. özellikle soruyorum. Türkiye'de kadının istihdama katılım oranı %28 gibi bir rakam. Tabii tabii. tabii. Şimdi evet. böyle bir istihdama katılım oranıyla ki asgari ücretin ne olduğu belli. En az 50 bin, 100 bin lira diyoruz. Ki bu seçilme garantisi de vermiyor. Hayat, Sadece hı. aday adaylık sürecinde ve ondan sonra Aynen. aday olursa liste sonuna girme ihtimali. Bir sonraki Aynen. seçim için hazırlık aslında bu. Yalnız son zamanlarda şunu da görüyorum ben. Mesela biz ilk beşe girenler resmi gazetede yayınlanır. Hı hı. Ve bir siyasi partileri de teamüldür. İlk beşe giren bundan sonraki seçimde eğer aday olacaksa ya beşin üstünde olur veya konmaz. Hı. Bu bile değişti günümüzde. O bana tabii çok e, tuhaf geliyor değişen şeyler değişen e, hep kaybeden kadınlar oluyor nedense bu konuda ve bu e, çok ciddi paralarla kadınların seçilebilmesinin mümkün olamayacağını herkes biliyor kadınların parası yok. Evet. Ve yerel yönetimlerde özellikle kadınlar yok. Biliyorsunuz İzmir Milletvekili Benal Nevzat Hanım, e, ben her zaman çok takdirle anarım kendisini, buradan da rahmet diliyorum. E, önce meclise üye oldu İzmir'de, e, belediye meclisi üyesiydi. Sonra e, parlamentoya geçti, genel parlamentoyu. Bunu çok önemli buluyorum. Biz bunu ihmal ettik. Ben istiyorum ki buradan yani özellikle evet. yerel parlamentolarda kadınların mutlaka başlangıç olarak oradan başlamaları gerektiğini düşünüyorum. Daha evet. az kapitalle, daha az daha fazla emekle ve seçilebileceği yerler burası. Evet. Bir de kadınların tabii ki yaşadığı alan itibariyle kentleri olan, kentlerle olan etkileşimi, dinamikleri daha farklıdır. Yani genel siyasete baktığınızda farklı ama bu şehrin içinde yaşıyorsanız evet, yaşıyor. kadın, daha yani evet daha bağımlısınız. İşte kaldırımın durumundan, çocuk parklarından, otobüs duraklarının, bütün bunların hepsi kadını birebir etkileyen şeyler. O yüzden de yerel, kadının yerel siyasette, siyasette bulunması bence çok çok önemli bir şey ama pek çok kadın bunun üstünden, çünkü genel siyasette bulunmak, milletvekili olmak daha büyük bir ödül gibi gözüküyor. Gözüküyor ve kadınların gözü orada oluyor evet. maalesef. Şunu da söyleyeyim. ...söylemek istiyorum... ...bakın o aday olduğum dönemde... E, e, ...şöyle... Oku, ...bir defa eşinizi görmek istiyor seçmen... ...bu da çok önemli... Hı hı. ...benim eşim çok rahatsız oldu mesela... ...görülmek istemiyor... ...ben de bu istemiyorum... ...benim beni seçeceksiniz eşimden sizden ...değil mi... ...ama e, seçmen kadın... E, ...adayın eşini görmek istiyor... ...bu... E, yani inanılmaz bir şey. Eşiniz yoksa ne olacak? Ha yani. Bir de öyle bir, bir şey var. Mı? Bir de o var tabi. Ve soruyorlardı inanın, eşiniz var mı diye. Yani olup olmaması demek ki önemli. Türkiye içiniz Türkiye ben. için evet. Türkiye için bir iki giyinişinizden, Tavrınızdan konuşmanızdan, makyajınızdan bütün kadınlar süzgeçten geçiyor. Kesinlikle evet. Yani ne konuştuğunuza ne, ne yapacağınıza değil nasıl hani tamam insanlar kıyafetleriyle karşılanır zekalarıyla uğurlanırlar. Evet. Şancak Ruslan'ın sözü biliyoruz biz bunu bu da önemli. Ama buna da dikkat etmek zorunda kadınlar. Yani ama erkek öyle değil zaten erkeği karısı hazırlıyor ütüsünü yapıyor bir takım ebzesini koyuyor ki biz öyle değiliz. Biz bir evi de yönetmek zorundayız adaylığımız süresinde. E tabi İngilizce de buna e, çifte sorumluluk diyorlar yani, bir yerde double burden dedikleri. Evet. Kadınlar hem ev işini yürütüyor hem de bir de işte yapmaları gereken şeyleri Aynı, evde Adayken de öylesiniz evet. ama yani bırakamıyorsunuz ne olursa olsun yani bir de bunları düşünün kadınların dezavantajı bayağı ciddi bir şekilde. E burada komik, Söylemleri çok önemli. Ee, evet buyurun. Şöyle bir şey geçenlerde bir eğitim verdik biz Urla'da. Verdiğimiz eğitim işte toplumsal cinsiyet eğitimi üst düzey bürokratlara. Orada da çok komik bir şekilde birisi dedi ki ya dedi ben dedi bazen eşim diyor ki tamam bugün ev işini ben hallederim. Çocuğa ha. ben bakarım ama ben yine arayıp çocuğun şunu verdin mi? Şunu yaptın <gülüyor> mı? Aslında <gülüyor> yani Ben diyor kesinlikle ve kesinlikle sorumluluğu yine bırakamıyorum. Yani ne kadar güzel bir şey aslında bir yerde düşündüğünüzde. Yani kadına çok aslında güzel. yine Sorumluluk sorumluluktan çıkmıyor kadın hiçbir şekilde. O sorumluluk hala onun üstünde. Demek ki erkek o işi yapsa bile... Yine de kadın onun şeyini taşıyor ağırlığını. Başka bir işi yapmaya çalışırken bile. Evet. Hemen aklıma gelen bir şey söylemek Hı -hı. istiyorum size. Ee, biliyorsunuz o, Avustralya dünyada ikinci önce Yeni Zelanda sonra 1902'de e, Avustralya e, kadına seçme ve seçilme Hı -hı. hakkını verdi dünyada. E, ben orada bulunduğum süre içerisinde Victoria eyaletinde ilk defa e, bir kadın parlamento başkanı oldu. E, sene 1910. ...veya 1908... Evet. ...şu anda anımsayamıyorum... ...yani yakın bir tarih sayılır... E, ...ondan bir randevu istedim ve onunla bir görüşme imkanım oldu benim... E, ...Judy Madigan diye... ...fevkalde zarif, hoş hı hı. bir kadın... ...ona... E, ...konuşmam sırasında sordum... E, ...siz de, siz bu kadar dünyada ilk... E, ...seçme ve seçilme hakkını kadına veren kişilersiniz... E, ...devletsiniz... E, Kadın olarak parlamentoda az sayıdaydı o dönem içerisinde. İlk defa o dönemde fazlalaştı kadınlar. Siz bunu nasıl yaptınız? Kadınları parlamentoda nasıl fazlalaştırdınız? O kadar basit önlemler almışlar ki Itır Hanım. Ee, mesela e, genç kadınlar için diyor e, daha lise çağındayken e, öğrencileri gelip parlamentoyu gezdiriyoruz diyor. Hmm. Ve bilgi sahibi yapmışlar onları. Üniversitedeki öğrencileri mutlaka davet ediyoruz, siyasetle iliş ilişkilendiriyoruz diyor. Artı e, çok daha basit bir şey yapmışlar. Siz hatırlayacaksınız belki e, o dönemde bir e, Avustralya kadın parlamenteri e, mecliste çocuğunu emzirmişti. Ve büyük evet. hadisi olmuştu. Ihrac... Onun akabinde ben gittim. E, onu da sordum. İşte dedi o bizim gözümüzü açtı dedi. Anne ola parlamenter de olsa kadın annedir. Kesinlikle. Ve biz bunun için... Kreş açtık bakın emzirme odası zaten vardı kreş açtık ayrıca başka bir şey yaptık genç kadınları e, siyasete çekebilmemiz için e, öğlenliğin çok basit bir kafeterya gibi bir şey hazırladık ki. Eşleri ve çocukları ile birlikte orada kahvaltı edebilsinler. Yemek yebilsinler. Yani iletişimi koparmadık dedi. Ondan sonra genç kadınların siyasete ilgisi arttı. Ve şu dönemde yeterli değildi. İşte o dönemde %37 idi parlamentoda kadın Avustralya'da. Şimdi %42 oldu. Böylece çok basit evet, çözümler güzel Güzelce aslında biz de öğrencilerimizi belki yerel meclislere götürsek vallahi güzel bir düşünün fikir Evet kesinlikle. Bence heveslenirler. Bakın. En azından. Şöyle kentsel sorunlar zaten bizim hepimizin sorunu. Evet evet evet. Yani vatandaşız her şeyden aynen, önce. Aynen öyle. Ama yani heveslenirler e, gençler ve daha önceden başlarlar siyasi çalışmalarına. Biz geç kaldık. Hiç öyle düşünmüyorum ama. belki daha doğrusu öyle. Şimdi. İzmir'den bahsedelim evet. önümüzdeki seçimlerde İzmir'den ne bekliyoruz bu kadın adayları ne bekliyor şu anda daha aday adaylık sürecinde Şimdi bakın çok önemli bir soru sordunuz burada bir sıkıntımız var bizim e, efendim ithal aday istemiyoruz gibi böyle bir sözler şey evet. Şimdi bunu ayırmamız lazım biraz önce de söz etmiştiniz e, özellikle sosyal çalışmadan gelen kadınlar ülke sorunlarıyla birebir ilişkili artı kadın sorunlarıyla ilişkili Hı -hı. bunu çok önemsiyoruz dışarıda bütün siz de biliyorsunuz batı ülkelerinde hı hı. özellikle e, e, işte 1976'da en son mesela İsviçre son kantonunda kadına ve seçme e, seçme seçilme hakkını 76'da aldı. Evet bayağı mesela, Evet, Çok geçmiş. Ama bakın hiç önemsemediler. Neden? Çünkü orada da benim de dahil olduğum Uluslararası Kadınlar Konseyi var. Çatı gibi. Hı hı. Bütün çıkan e, genel parlamentodan çıkan yasalar doğrudan doğruya meclise inmeden önce parlamentodan çıkan demeyelim meclis Mesela komisyonlardan çıkan kararlar doğrudan doğruya konseye gönderiliyor. Yani kadınların e, e, po, e, mecliste olup olmalarına bakılmaksızın fikirleri alınıyor. Bu uygun mu değil mi? Bu yasa kadınlara ne getirir ne götürür. Bunun için kadınlar hür iradesini orada ifade ediyor. Bizde böyle bir şey yok. Sıkıntı onun için seçme seçilme hakkının olmaması tabii ki olmaması kötü bir şey ama bu kadar da fark etmiyor. Bizde sıkıntı burada. Bizim kadınlarımız hiçbir şekilde parlamentodan çıkan kadınlara yönelik e, yasaların oluşumunda söz sahibi olamıyorlar. Söz sahibi olamadıkları gibi ben çok ilginç bir çalışma var. Kader'in yaptığı bir çalışma olması lazım. E, meclisteki kadın üyelerin hangi konularda öneri getirdikleri, hangi konularda ne tür oy kullandıkları ve bakıyorsunuz aslında kadını ilgilendiren pek çok konuda çok kadın eksik. Doğru. Yani birebir bizi ilgilendiriyor. Mesela evet. bakıyorsunuz ben eczacı olarak girersem meclise demek ki eczacılıkla ilgili şeylerde benim bir fikir sahibi olmam lazım değil mi? Kadın Şimdi, olarak girdiğimde aynen. kadınla ilgili. Kadınla evet. ama işte tam da burada ben ithal değil münakaşası yapılıyor şu anda İzmir'de. Yapılıyor evet. O, o Şimdi konuda, evet. bu yapılıyor. Ha, Hı -hı. Tamam doğrudur. Ee, örgütten gelmiş siyasi partilerden gelmiş kadınların tercih edilmesi... Ayrı bir şey ama sosyal çalışma yapmış, Türkiye'de makro düzeyde kadın politikası yapmış ve e, bu konuda başarılı olmuş çok önemli bir konumdaki kadının şu anda İzmir'den aday olması bizim menfaatimiz icabı. Peki neden kendi e, ilinden aday olmuyor? Şöyle, şöyle bu bizim elimizde olan bir şey değil bunu bilmiyor seçmen bakın genel merkez buna karar veriyor evet. kontenjandan geliyor. Kontenjan'dan genel başkan nereden isterse oradan geliyor. Bu bizim yetkimiz içinde değil bu, irademiz hı hı. içinde değil. Bakın kontenjan olanlara is yazmayın deniyor, çok iyi biliyorum ben bunu. Yani çok e, yakınım benim aday adayı şu anda hı hı. E, bu kadın hareketinden gelen ve Türkiye'de çok ciddi ismi olan bir insan. Bazı arkadaşlar yazlığı burada hep, hep devamlı İzmir'in alakası vardı çünkü annesi babası burada oturuyordu. Kardeşi şeyleri hı hı. buradaydı ama görev icabı Ankara'daydı uzun süre. Bizim çalışmalarımız içinde birebir var. Bu nasıl bir ithal aday sayılır? Şimdi, Şimdi ama öyle olmayan da çok aday var. Şimdi onun, o, o, o, onu ayırı edelim. İşte o, benim argümanın, bu. Evet, o argümanın diğer tarafında çünkü evet. yani biz bazen şey diyorduk bazı adaylar var. Yani konakta bıraksak basmaniyi bulamaz. Çok haklısınız ama bunu ayırt etmeyi bilmemiz lazım bizler. Evet. Her kadın bunu bilmeyebilir. Ama bu işlerle birebir çalışan, bu konularla birebir çalışan kadınlarımız bunun Hı -hı. ayırımını yapmalı ve anlatmalı diye düşünüyorum ben. E, şimdi önümüzdeki seçimlerde İzmir'de biz nasıl bir senaryo bekliyoruz? Siz baktığınızda kendi tecrübelerinize göre farklı Hı -hı. kadın adaylara baktığımızda aday adaylarda belli. Farklı partilerden e, hemen, de. Hemen benim tahminim şu mesela geçen sefer 3 tane milletvekili çıkartmış hı hı. E, muhalefet partimizden ben bu sefer 5 bekliyorum yani üstünü bekliyorum da çünkü sözler var işte e, onu tabii konuşamadık e, anayasada yapılan değişiklikler hı hı. var e, ama işte e, kontenjan meselesi de bu işin içine giriyor işte kota ya da dahil ediliyor falan falan e, ancak e, yani 5'ten fazla o Ümit ederiz olur. Ümit İktidar deriz. partisinden? Aa. İki der partisi aşağı kalmaz ondan da böyle bir beş beş diye bir şey bekliyorum ben. Yani kadın sayısının artmasını bekliyoruz değilmiyorum? Bekliyorum, izniyorum. evet. O, yani olmazsa çok moralimiz bozulacak. Bilmiyorum mı, hakikaten yani. Peki meclisteki kadın sayısının artacağını düşünüyor musunuz bu seçim ee, sonunda? Evet düşünüyorum. Çünkü artık kadınların da bakın hiçbir dönemde bu kadar fazla kadın adayı adayı yoktu. Evet. Bir. İkincisi eğer bu kadar aday adayı içinden de hala siyasi partiler kadınlar başvurmuyor diyorsa, hala bir takım erkek bakış açısıyla kadınlar aday kadınlar değerlendiriliyorsa bu çok ayıp olur artık. Bizim yaptığımız tüm kadın çalışmalarına da yakışmaz. Hı. Bekliyorum. Yani ben iyimserlikten yanayım. Bekleyelim ama... Böyle olması için de mensubu olduğumuz siyasi partileri yönlendirelim derim ben. Yani Tabii ki bir baskı usulup, Kadınlar evet. bir baskı grubu oluşturmalı evet. zaten. Yani bir Olmalı. kadın grubu, kadın bakış açısı çok önemli. Çok çok önemli bundan vazgeçmeyelim. Evet. Nasıl olsa olur gibi düşünmeyelim. Ha yalnız bir talimatı da imzatalım taşıyacak kadınlara. Yani oraya gittiklerinde layık demokratik bir cumhuriyeti temsil eden kadınlar olacaklar. Siyasi, tamamen kendi siyasi partilerinin güdümünde değil, kadın politikalarını ve özellikle İzmir'e yönelik kadın çalışmalarını da değerlendirecekleri konusunda tabii yani bir taahhüt imza ama en azından bir söz alalım derim ben. Yani ben... Orada çok şanslı olacağımıza inanmıyorum. Çünkü ben kadın adayların bir kısmına baktığımda... ...yani sadece milletvekili olmak için aday olanlar da var. Şimdi kabul Doğru. edelim bu bir. Doğru. İki siyasi Doğru. partisinin söyleminin dışına asla çıkmayacak kadın adaylarımız Doğru. var. Doğru aynen yani, Ve bu yüzden aslında... Kadın adaylar arasında çok vokal olan, çok feminist bakış açısına sahip olan bu konularda çok çalışan kadınlar da genelde aday gösterilmez. Çünkü o sizin dediğiniz aynı. şeyi <gülüyor> o tür kadınlar yapar. Sesi Aynen çıkan kadınlar yapar. Aynen uslu kadınlar. Uslu kadınlar. İstenen o yani tüm evet. siyasi partilerimizde Şimdi. tercih edilen kadınlar uslu kadınlar olmalılar. Çok güzel ben de aynı şeyi sizinle birleşiyorum. Ee, ama bu uslu kadınlarla geldiğimiz yer bakın burası. Şimdi şöyle, Türkiye'de tabii bazı şeyler de değişti. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması hmm. bence çok büyük bir başarı. Ama bazen şunun üstünü örtüyorlar, feminist yapının da aslında feminist grupların çok ciddi lobi çalışmalarıyla imzalanmış bir şey bu. Yani burada kadın hareketinin de çok önemi var. Yani siyasette aday olamayan kadınların aslında dönüp sivil topluma girmeleri ve sivil toplumda da aktif bir şekilde çalışmaları gerekiyor. Bunu yapmıyor pek çok kadın aday. Çok haklısınız, çok çok haklısınız. İnşallah bu bir başlangıç olur. Evet. Ee, ve de yapmaları konusunda birbirlerini de bilinçlendirirler. Biz de tabii elimizden geleni yapalım. Biz de onları davet edelim. Bu güzel bir düşünce, çok e, iyi. Benim merak ettiğim başka bir şey de, şimdi siz de bu süreci yaşadığınız için, kadın adayları ne bekliyor önümüzdeki günlerde? Kampanya süreci, yapmaları gereken şeyler. Nasıl bir süreç bekliyor kadın adayları? Evet, evet. zor bir süreç bu. Hakikaten dedim ya biraz önce de söylediğimdeki her türlü her şeyini kadının gözden geçirmesi lazım. Yani gideceği yere hangi bluzu giyeceği, hangi tayyörü giyeceği, eteği kısa mı uzun mu, neye göre... E gidiliyor mesela etek boyunuz uzun oluyor gittiğiniz çevre sizi bu yüzden e, çok çağdaş değil modern değil diyor öbür türfü o bu çok kısa bir etek bu bizi temsil edemez Ve kadınlar birbirlerini yargılıyorlar evet bir de söylemleri de çok önemli yine ben e, 99'daki e, e, adaylığım sırasında e, bir konuşma yaptım çıkıyorum e, arkamdan bir kadın diyor ki Aynı bizim gibi konuştu diyor. Aynı bizim e ne fark eder ki gel kadınız biz nihayet başka türlü mu ondan memnuniyetle bahsediyor bizim gibi olması. İşte evet. bekledikleri bu. Onların düşünce yapılarını söyleyebilmemiz, onları içtenlikle kabul ettiğimizi Sırf seçilmek için değil, onlara çözüm olmak için seçilmemiz gerektiğini ifade etmeliyiz. Çok kadınımız bunları biliyordur tabii ama ifade etmeleri gerektiğini de ben buradan söylemek istiyorum. Peki şöyle bir soru sorayım. Siz şimdi bu kampanya sürecini yaşamış birisi olarak gerçekten fark yaratıyor mu? Yani şimdi İzmir'deki seçmenlerin az, az çok kafasında nereye oy vereceklerini biliyorlardır. Yani ya aileden gelme bir şey vardır ya da son seçimlerde oy verdikleri partiler olabilir. Ya da ne bileyim iç göçle geldiyse kendi kafasına göre başka dengeler olabilir. Acaba siz kapı kapı dolaşıp bu oyların peşinde giderken gerçekten fikir değiştirebiliyor musunuz evet, kadın Eş, olarak? Evet Evet, evet. Ben buna çok şahit oldum. Çünkü eskiden kadınlar erkekler ne derse onları yapardı. Hı hı. E, hatta sordum ben nasıl değiştirdi, nasıl e, bu, bu tarz davrandıklarını. E, özellikle babalar ne derse o olurdu. Evet. Hayır, İzmir için hele, özellikle söylüyorum burayı e, yani e, işte diğer her, yani sadece merkezden söz etmiyorum, hı hı. bütün çevreden de söz ediyorum. Kadınlar artık oy verme alışkanlıklarını değiştirdiler. Her kadın hayır değil ama bunlara ulaşabilen, dinleyebilen ve kadın bilinci oluşturabilen her yerden kadın e, oy vermeye yalnız gidiyor. Ve artık kendi tanıdığı, bildiği, e, o konuda kendine yardımcı olabileceğini herhangi bir nedenle gerektiği zaman yanında görebileceğini hissettiği kadına oy veriyor. Hatta ben o zaman da sormuştum yani. Korkmuyor musunuz diyor mesela kocam şu partiye veriyor ama ben size vereceğim nasıl vereceksin eşiniz o partiye veriyor dedim. Ne bilecek diyor ben oraya girdiğimde yalnızım diyor. E peki rahat edecek misin dedim kocana söylemek zorunda değilim diyor. Evet. Veya yalan söylerim diyor yani yalan söylemek hoş bir şey değil ama bunu dahi kadın kendi menfaati açısından uygun bulabiliyor. O alışkanlıkları değişti artık. İş öyle kadınları listeye koyabilmekte derdimiz zaten bizim o Kesinlikle. Yani sırf kadın olduğu için değil kadın bakış açısı tanı, tanıdığı için işte biz ne diyoruz o pasta yapılırken onun tarifini tadını alabilecek kadınları onlara etki edebilecek kadınları oraya koyalım ama genel merkezler bunu ister mi istemez mi O, o, o gene bende bir şüphe var yani o konuda tabi şimdi aday olmadığım için çok rahat konuşuyorum evet o yüzden zaten davet <gülüyor> ettiğimiz özellikle ilk e, Hı -hı. konumuz olarak Peki, benim e, için bir onur benim için de ayrı bir onur ben de sizin programınıza çıkmıştım Evet, evet. rolleri değiştik rolleri ama değiştik. değil mi bugün Evet biliyorum çok da başarılıydın Teşekkür ee, ederim Her zaman evet Benim merak ettiğim şey şimdi kadın bakış açısı kadın bakış açısı diyoruz Biraz da kendimizi eleştirelim Şu anda aday adayı olan kadınlara da baktığımızda Kadın bakış açısına sahip Olmayan yüzde kaç sizce Yüzde <gülüyor> Baya yüksek Bence maalesef. de çok yüksek Maalesef maalesef Maalesef, maalesef. Haklısınız. Ben bundan üzüntü duyuyorum ve de bu konu en azından şu aday adaylarını hiç olmazsa belirli bir dönemde kursa alabilsek, evet. onlara yol gösterici bir yol haritası çizebilsek hı hı. çok da iyi olacağını düşünüyorum. Ama aday adayları da şunu düşünüyor: Ben böyle bir şekilde bilgilenmek yerine Genel merkezle aramı daha yakın tutarım çünkü onlar da biliyor ki iş genel merkezde bitiyor siz ne olursanız olun. İş genel merkezde bitiyor. Maalesef bunu da değiştirmemiz lazım. Kesinlikle. Benim umudum var. Sizler yapacaksınız ve biz belki bundan sonra yapamayız ama sizler yapacaksınız. Yani kadın böyle bir kurs açsak da biz kadınatlar olarak açabiliriz bu tarz bir şey. Kurs demeyeyim de yani bir eğitim çalışması başlatsak kadınlar evet. gelemezler. Çünkü bu dönem genel merkezde her biri kendi mensup oldukları, başvurdukları siyasi partinin genel merkezde göz önünde olmalarının önemli olduğu ben de söylüyorum bakın evet. şu anda onu. E, o, e, onun farkındalar ve gelip bu e, bilgilendirmeye katılamazlar. <gülüyor> e, e, tabii kadının kendine düşmüş bir görev bu. Yani siz e, şu anda e, bir öğretim görevlisiniz ama kendi alanınızda öğretim görevlisiniz. Ne siz benim yaptığımı yapabilirsiniz ne Kesinlikle. ben sizin yaptığınızı. Ama sizin yaptığınızı yapamayacağımı ben biliyorum. Yani kadın neyi bilip neyi bilmediğini neden milletvekili olmak istediğini önce kendisi bir çerçeveye oturtmalı benim sıkıntım burada soruyorsunuz niye milletvekili adayısın diyorsunuz şu partiden inan ne o mensubu olduğu siyasi partinin ideolojisini biliyor ne, kendisi orada ne yapmak istiyor bunun farkında değil. E şimdi böyle bir kadını da kadın olarak oraya koymak sadece bir e, cinsi temsil etmek ki bizim amacımız o değil. Ya sadece vitrin değil tabii bizim istediğimiz bir içerik ay, de istiyoruz. Ay, çok istiyoruz. Asıl ona ihtiyacımız var. Şimdi bizim. benim e, buradan başka maalesef, bir tartışma başlatabilir. Şimdi siz ideoloji ve siyaseti aslında çok bilmiyor diyorsunuz. Ben de çok katılıyorum. Ben kadın adaylarda başka bir eksiklik hmm. daha görüyorum. Bu da kendilerine olan güven ve toplum önünde konuşma ve mesajını iletme yetersizliği. Yani pek Doğru. çok kadın adayı ben gördüğümde e, bir soru soruyorsunuz çok böyle cevap vermekte sıkıntı çekebiliyor Doğru. ya da e, ne bileyim başı sonu olmayan tam olarak ne istediğini iyi ifade edemeyen bir yaklaşım görüyorum ben çok pek haklısınız. çok kadın adayı Çok haklısınız çok haklısınız ama işte biraz önce söylediğimde aynı şeyi söylüyorsunuz bana evet. göre siz çünkü kadının altyapısı yok. Evet altyapısı yok. Tamam siz çok iyi bir jeolog olabilirsiniz ama Türkiye'nin hangi konusuna adaysınız? Yani siz orada neyi ifade edeceksiniz? Evet. Niçin orada oluyorsunuz? Ben bana ben, mesela ben kadın haklarıyla ilgili çalışma yapmak üzere istemiştim o dönem içerisinde. Hı -hı. Ama neden orada olmak istediğinizi kendinizin önce bilmesi lazım. Özellikle bu konuda sizin kendinizi mesleğinizin dışında bakın. Yani Hı -hı. ben meslek sahibi kadınlara Tabii ki başımızın üstünde mesleği olmayan kadınlar için de öncelikle niçin orada olduklarını birebir bilmeleri ve altyapılarını yapmaları lazım. Tabii herkes her şeyi bilmeyebilir ama öğrenmek çok kolay şimdi. Yani şimdi bu şartlar da çok kolay. Ee, ama kendilerini yetiştirmeleri lazım. Bakın daha ömürlerinde hiçbir mikrofonda konuşmamış, hiç toplum önünde konuşmamış kadınların şansı olabilir mi? Biz bu kadınları seçersek ne olur? Bunları da bizim düşünmemiz lazım seçmen olarak. Ben çok hoşuma giden bir toplantı yapmıştık bir ara. Kadın adayları çarmıştık. Bir önceki yerel seçimde, bu geçirdiğimiz değil de bir ondan öncekinde. Seçilmeyecek bir partiden aday olan bir kadın adayın söylediği bir şeydi bu. Ev hanımıyım dedi. Evdeki bütçeyi ben idare ediyorum. İşte çocuklarımı yetiştirdim. İşte her gün şöyle şöyle şeyler yapıyorum. Ve düşündüm dedi. Ben siyasette niye varım? Benim de bir sesim var. Ben de burada olmak istedim dedi. Çok hoşuma gitti benim. Güzel. Dedim ki evet Güzel. bir sesi var ve ben de burada olmayı Güzel. hak ediyorum ve... Ediyor doğru ama... Ama bir şey diyeceğim oradaki o kadının aslında söylediği şey şuydu. Ben aile bütçesini idare ediyorum doğru, doğru. ailede şunu Hı. yapıyorum yani doğru, evet. o bir bakış açısına bakış sahip açısı. aslında. Güzel. Şimdi pek çok kadın geliyor ve siz soruyorsunuz neden buradasınız diye ama o sorunun cevabı yok. E, ben kadınım kadının eli değil. dedim en sevmediğim kadın eli değsin kelimelerinden gerçekten bir rahatsızlık duyuyorum çünkü kadın eli değsin ne demek onun altını bir açın bakalım <gülüyor> kadın eli değsin <gülüyor> dediğinizde uzlaşmacı bir tavrınız mı olacak Öyle kadın yani. eli değdiği zaman sorunlar daha mı farklı bir şekilde çözülecek Güzel. kadın eli değdiği zaman temsil oranları mı değişecek yani siz hangi konuda kadının oradaki varlığının erkeğin varlığından daha farklı bir durum yaratacağını söylüyorsunuz Şimdi bunu sorduğumuz zaman cevap olmuyor ben kadınım işte burada buradayım ya da Sonra farklı ideolojilerin içine giriliyor. Şimdi bunları yapmak için de tabii anlatmak için de siyaset okullarının daha da sık yapılması lazım pek çok yerde. Çok yerde yapılması lazım. Ha, bir de şunu eklemek istiyorum size. Hani Neden şimdi kadınlar az olduğu için biz ısrarla e, ideolojisi olan kadınları, altyapısı olan kadınların taşınmasını istiyoruz. Evet. Ha, bu bir haksızlık mı? Kadınlara haksızlık olabilir. Çünkü bunu taşımayan çok erkek var. Oradaki milletvekilleri. Evet. Ama ne diyor Mustafa Kemal? Diyor ki siyasal ve toplumsal hakların kadın tarafından kullanılmasının insanlığın saadeti ve prestisi açısından gerekli olduğuna eminim diyor. Bakın 1932'de söylemiş bunu. Ne diyor? Şuna inanınız ki yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir diyor. Kadının eli neden orada olmasın? Bir de benim çok hoşlandığım, hep söylediğim bir şey. 1930'da kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi gerektiğinde biliyorsunuz çok her tartışmalar şeyler, oluyor, büyük evet. tartışmalar oluyor. Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor. Seçme ve seçilme hakkına sahip o olmasının gerekçesini kadınların şöyle ifade ediyor. Bunun demokrasinin mantığı gereği olmakla beraber belli çıkarların yalnız kadınlar tarafından savunulabileceği. Kadınların da topluma karşı bazı görevleri olduğu, siyasal haklarını kullanmalarının da kadınlara yarar sağlayacağını söylüyor. Bunun üzerinden hareket ediyoruz biz. Yani şunu hemen söylemek istiyorum. Bir süt izlenin ne kadar olması gerektiğini bir erkeğin bilmesine imkan yok. Kadınlığımızdan dolayı bazı şeyleri evet. bazı kararları biz vermeliyiz. E tabii şimdi aile planlamasıyla ilgili kararlar veriliyor. Kürtajla ilgili kararlar e veriliyor. Ben, Kadının evet, hiçbir bir sesi çıkmıyor. Yok. Evet. Oradaki milletvekillerinin de fikri yok evet. ama yani hiçbir duydunuz mu yani? Yok kadın üç çocuk sahibim olsun beş çocuk sahibim olsun o kadar mı? Süt izni yok şimdi işte doğum izni. Bakın kadın milletvekillerimizin sesi çıkmıyor. Ha çıktığı zaman da yok ediliyor. O da başka bir bölüm yani bu işin. Ama bir yerden sonra yani Ama sesin işte bu çıkması yemalesi, lazım. Evet. Gayet tabii yani bunu biz biliriz. Bunu biz biliriz. Peki son olarak ben size sizin başında bulunduğunuz sivil toplum örgütünü de sorayım. Neler yapıyorsunuz siz? Nasıl <gülüyor> çalışmalarınız var? Çok kısa evet, bir süremiz kalmasına kısa, rağmen. Evet tamam hemen söyleyeyim size. Biz biliyorsunuz kamu yararına bir derneğiz. Hı hı. 1954'te kurulmuş. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına sağladığı yasal hakları genişleterek kullanmak üzere kurulmuş bir derneğiz. Bu özelliğimiz var. Biz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun kurucu. 76'da kuruldu federasyon kurucu üyesiyiz dernek olarak 62'de de kamu yarağına dernekler arasında bakanlar kurulu kararı ile alınmış bir derneğiz bizim yaptığımız çalışmalar kadının insan hakları üzerinden ve eşitlik üzerinden hiçbir zaman kadın üstünlüğü falan gibi böyle bir derdimiz yok bizim zaten bu hiçbir söyleme uymaz evet. bizim bizim söyleme zaten olmaz. feminizm de o değil işte bunu anlatayım çok dertteyiz yani sormayın ya ben Asıl çok, bunu anlatıyoruz ya o kadar komik ki benim hafta evet. sonunda yaşadığım bir şey evet. ben feminist diyorum yani erkeklerden nefret mi ediyorsun sen diyorlar. Hayır diyorum. Ben sizin haklarınızı da savunuyorum. Ama feminizmin evet. ne olduğunu bilmeyen, evet. e, kadın çıkarı uğruna yani erkeklerin de haklarının aslında orada savunulduğunu anlamayan o kadar büyük bir grup var ki hayır, o kadar uzun yapmayın. Bir... Bakanlarımız var yani kadın bakanlarımız var bu evet. konuda. Yani feminist ben feminist değilim diyor. Kadından sorumlu bakan ben feminist değilim diyor. Yani bunu nasıl anlatırsınız? işte bunu da yapıyoruz. Evet. Değer yargılarının ve de bu sıfatların oturtulması için çalışmalar yapıyoruz. Asıl bizim önemli olan kadınların meslek sahibi olabilmeleri çok önemli. Kesinlikle. Haklarımız bizim sadece sosyal çalışmalarımızın dışında siyasette birebir var olmaları çok önemli. O da bizim hakkımız çünkü. Kadına yönelik şiddetle ilgili ciddi çalışmalarımız var. İşte bu açtığımız meslek kurslarından çok ciddi katılımlar oluyor ve kadınlarda her an oralarda bizim hemen hemen her hafta konferanslarımız oluyor <gülüyor> İşte Türkiye'de kadın olmak mesela nedir evet. dünyada kadın olmak nedir ama Türkiye'de kadın olmak nedir gibi bir de tabii ki daha önce ben biliyorsunuz belki 5 yıl konak belediyesinin danışmanlığını yaptım danışma merkezlerini çok önemsiyoruz biz kadın danışma merkezlerinin özellikle şiddete uğramadan önce şiddeti önlemek üzere çalışmalarını pro programlıyoruz pek çok projemiz var yoğunsunuz baya çok. <gülüyor> çok biliyorum zaten karşılaşıyoruz var. Evet. İşte var, evet. farklı e, proje başvurularında evet, da karşılaşıyoruz Evet. Evet. O yüzden çok teşekkür ediyorum Engin Hanım Bize katıldığınız için ilk programınız programımızda bizi onurlandırdığınız için inşallah bundan sonraki süreçte kadın adaylarımızı izlediğimizde birlikte onlarla da böyle gururlanacağız inşallah rakamları Mutlaka. artacak e, artmasa da mücadeleye devam aynen öyle ben çok teşekkür ediyorum ilk programda sizinle olmak çok onur ve e, özellikle üniversitenizi kutluyorum teşekkür bunun ederim. çok yararlı olacağına inanıyorum hakikaten siyaset ve medyanın e, bir arada olması kadınlara da çok büyük destek veriyor yani siyaseti medyada nasıl yansıtıldığı ve kadınları nasıl yansıttıkları çok önemli. Kesinlikle. Onun için bu programı çok o, e, mutlulukla e, dinleyeceğim bundan sonra da. Evet, çok in, teşekkürler. Sosyal medyada da paylaşırsınız inşallah. Çünkü Tabii. böyle yeni bir model deneyeceğiz. Ben de. Çok olacak? güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Şimdi önümüzdeki e, haftaki konuğum artık adaylardan, aday adaylarından Aa, e, devam edeceğiz. E, öncelikle AK Parti'den bir adayımız var. Benim de çok sevdiğim bir hocam gelecek önümüzdeki hafta. Ondan sonraki haftada CHP'den bir aday adayımız olacak. Ve çok bundan güzel. sonra da bütün partileri MHP, HDP e, davet edeceğiz. E, eğer tanıdığınız kadın adaylar varsa onları da programımızda görmek isteriz. Aa, Lütfen olmuş, iletişim hemen. bilgilerinizi de onlara veriniz. E, herkese iyi akşamlar diliyorum öyleyse. Bundan sonraki programda tekrar görüşmek üzere.